144. Bölüm Kisra'ya Mektup Resulullah Aleyhisselam İran Şahı Kisra'ya gönderilmek üzere bir mektup yazdırdı. Şöyle buyuruyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Faris halkının büyüğü İsraya, Selam, hidayete tabi olana, Allah'a ve Resulüne inanıp tasdik edene Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Tek ve eşsizdir. Muhammed onun kulu ve Resulüdür diye şehadet edenedir. Seni Allah'ın dinine davet ediyorum. Ben Allah'ın bütün insanlara gönderdiği peygamberiyim. Hayatta olanı azap haberini vererek uyarayım, inkar edenlere de azap sözü gerçekleşsin diye gönderilmiş bulunuyorum. İslam dinini kabul et. Selameti bulmuş olursun. Şayet kabul etmezsen, mecusilerin bu dini kabul etmemedeki vebali senin boynunadır. Muhammed Resulullah. Mektup mühürlendi. Abdullah bin Huzafi'ye verildi. Abdullah vakit geçirmeden devesine bindi ve İran hudut temsilcisi durumunda olan Bahreyn valisi Münzir'in yanına ulaştı ve mektubu teslim etti. Münzir, Abdullah'ın yanına adam kattı. Beraberce İran şahına doğru yola çıktılar. Günlerce süren yolculuk, Kisra'nın sarayının önünde noktalandı. Abdullah nereden ne maksatla geldiğini anlatarak içeri girmek için izin istedi. Biraz sonra pırıl pırıl döşenmiş bir salona alındı. Kisra muhteşem tahtının üzerinde oturuyor. Etrafında ondan emir bekleyen vezirler, komutanlar yer almış bulunuyordu. Kisra kendisini görmek ve mektup vermek üzere gelen berişan kılıklı adama dudak bükerek bakmaktan kendini alamadı. Abdullah ilerledi ve mektubu takdim etti. Kisra onu aldı. Ve yanında duran adama uzattı, okumasını emretti. Adam yüksek sesle okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den, Faris halkının büyüğü Kisra'ya. Daha fazla devam edemedi. Kisra birden köpürdü. Ver onu bana, dedi ve çekip aldı. Gözleri çakmak taşı gibiydi. Benim bir kölem nasıl olur da adını benim adımdan önce yazar. Böyle derken... Elindeki mektubu da parça parça ediyordu. Mecliste çıt çıkmıyordu. Oradaki vazifelilere döndü. Atın bu adamı dışarı dedi. Abdullah'ı tuttular ve söyletmeden dışarı attılar. Bu durumda oradakilere karşı gelmek, siz kim oluyor da beni dışarıya atıyorsunuz bakayım demek hiç mümkün değildi. Her şey kısa zamanda olup bitmişti. Abdullah bir an durdu ve ne yapması gerektiğini düşündü. İçeri girip ''Siz mektubu sonuna kadar okumadınız ki acele karar verdiniz. Lütfen bir kere okuyun.'' demenin bir faydası olmazdı. Kendini dinleyecek ve ''Cidden öyle oldu, toplayın şu parçaları, birleştirip okuyalım.'' diyecek bir adam yoktu. Ben gidiyorum. Bir diyeceğiniz var mı? Böyle mi demeliydi? Adam ihtimal daha fazla köpürecek, işler daha başka türlü olacaktı. Bu kadar uzun yolu, Hiçbir şey yapmamış olmak, sadece resul Ekrem Efendimizin mektubunu parçalatmak için mi tüketmişti? Şaşkınlık uzun sürmedi. Benim görevim bu mektubu Kisra'ya teslim etmekti. Gerisi onun bileceği şey, artık yolcu yolunda gerek dedi, devesine bindi ve Medine yolunu tuttu. Bir müddet sonra Kisra'nın siniri yatışmış bulunuyordu. Tez o adamı bana bulun emrini verdi. Fakat bütün aramalar boşunaydı. Abdullah sanki yer delinmiş yere girmişti. Bu defa Kisra Yemen valisi Bazan'a bir mektup yazdırdı ve durumu anlattı. Derhal iki kişi gönder peygamberlik davasını yürüten o adamı bulsunlar vazgeçirmeye çalışsınlar. Olmaz sağlık bana getirsinler. Diretirse başını kessinler diyordu. Abdullah için artık Medine'ye gelinceye kadar bir yerde eğlenip kalmanın manası yoktu. Doğruca Resulullah Efendimizin yanına vardı. Olanları birer birer ona anlattı. Nebi Ekrem Efendimiz Abdullah'ı dinledi. Adam kendi mülkünü parçalamış oldu. Onun mülkü ve saltanadı da parçalanır dedi. Gassan emirine mektup. Resulullah Efendimizin mektubunu götürenlerden biri de Haris bin Umeyr'di. Koynuna koyduğu mukaddes emaneti yerine teslim etmek üzere Medine'den ayrıldı. Şam taraflarına gidecek, Gassan emiri Şurah bile teslim edecekti. Yol uzak, hava sıcaktı. Hiç kimse bu yolları seve seve geçmeyi düşünemezdi. Fakat Paris koynunda mukaddes bir emanet taşıyordu. Yüce Peygamber'in emrettiği yere varıncaya kadar nice vadi geçecek, nice tepeyi aşacak, nice kum fırtınalarını göğüsleyecekti. Fakat o açtığı her tepeyi sanki Fahri-ül Efendimizin ardınca gidiyormuş gibi bir hurma ağacının gölgesinde dinlenirken Resulü Kibriya'nın gül kokan nefeslerini duyar gibi olmuştu. Yorucu fakat gönül doyurucu yolculuk günlerce, gecelerce devam etti. Ve nihayet bir gün Mute Ovası'na vardı. Artık yol bitmiş sayılırdı. ''Hey, nereye gidiyorsun böyle?'' ''Ben Emir Şurahbil'e gidiyorum.'' ''Ne yapacaksın?'' ''Mektubum var ona. Haris orada yolunu kesen adamlarla birlikte doğruca Şurahbil'in huzuruna vardı.'' ''Kimsin?'' Adım Haris bin Umeyir'dir. Peki nedir maksadın? Ben Allah'ın Resulü Muhammed'den elçi olarak geldim. Bu da sana Peygamber Efendimizin gönderdiği mektuptur. Haris'in elindeki mektup alındı ve Şurahbile verildi. Okudu ve birden köpürdü. Demek o bana mektup yazacak derecede adam oldu. Götürün bunu. Şurahbil bunu söylerken eliyle yaptığı işaretle boynunu vurun demişti. Bu büyük bir haksızlıktı. Ahlaksızlıktı. Hükümdarlar ve emirler arasında dünya durdukça geçerliliğini koruyacak olan elçe zeval yoktur prensibini çiğnemiş, terbiyesizce bir davranış sergilemişti. Adamlar Haris'i aldılar ve dışarı çıkardılar. Bu arada Haris, kalbini ve gönlünü bağladığı pek sevimli, pek değerli bir cümleyi tekrar etmekle meşguldü. Sadece kendinin ve yanındakilerin duyabileceği bir sesle. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah diyordu. Bir de Allah'ım selamımı Resulü Edib'ine ulaştır. Bağlılık duygularımı ona ilet diye bildi. Daha sonra Haris dizleri üzerine çöktürüldü. Ve iki saniye sonra boynuna indirilen bir kılıç darbesi onun başını gövdesinden ayırdı. Hazır bekleyen melekler onu kucakladılar. Yurdundan yüzlerce kilometre uzakta Resulullah Efendimizin elçisi olarak vazife yaparken zulüm yoluyla şehit edilerek hayatına son verildiği Yüce Divan'da tespit edildi. Aradan günler geçti. Medine'de onu bekleyenlerin gözleri yollarda kaldı. Ve nihayet bir gün Gassan emiri Şurafil tarafından şehit edildiği haberi Medine'ye ulaştı. Nebi Ekrem Efendimiz aldığı bu haber üzerine son derece üzüldüler. Gassan emirinin terbiye hudutlarını aşan davranışı karşısında gerekli ceza verilmeden durulamazdı. Bir gün Resulullah Efendimiz Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. ''Esselamu aleyküm girebilir miyim?'' Bu bir kadın sesiydi. Fakat Nebi Ekrem Efendimiz sevinçten titremiş ve ''Allah'ım hale geldi'' diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirmişlerdi. Hale Hazreti Hatice'nin kız kardeşiydi. Ara sıra Seyyidü'l-Enbiya Efendimiz'i ziyaret ediyor, sohbetlerini dinliyordu. Zat-ı onun gelişiyle pek memnun oluyor ve vefalı ve fedakar hanımının aziz hatıralarıyla dolu olan günlerini yad ediyorlardı. Şu da bir hakikat ki, hale gelince duyulan ölçüsüz memnuniyet, Hz. Ayşe'ye pek dokunuyor, iyiden iyiye onu sinirlendiriyordu. Bu defa kendini tutamadı. Nasıl da unutmazmışsın, dişi düşük, çökük avurtlu koca karıyı, sanki dünyada Hatice'den başka kadın yok, ölüp gitmiş ve onun yerine Allah sana daha hayırlısını vermiş, verdi. Kıskançlık duygusunun söylediği bu sözler üzerine Fahri Kainat Efendimiz şunları söyledi. Hayır, Allah bana ondan daha hayırlı olanını vermedi. İnsanlar beni inkar ederken O bana inandı. İnsanlar bana yalancı derken beni tasdik eden O'ydu. Halk beni mahrum bırakmaya çalışırken malını benim uğrumda O sarf etmişti. Hiçbir kadından çocuğum olmadığı halde Allah Teala onun vasıtasıyla bana çocuk nasip etmişti. Resulullah Efendimizin anlının ortasında bulunan bir damar kabarmıştı. Bu onun sinirlendiğini gösteriyordu. Ayrıca sesinden de anlaşılan buydu. Hz. Ayşe söylenen bu haklı sözler karşısında yine de davasında ısrar edip, ''Hayır ben ondan hayırlıyım, bir daha onun adını andığını duymayacağım.'' diyemezdi. Resulullah Efendimizin kendisine pek büyük bir sevgisi olduğunu biliyordu. Fakat şunu bir defa daha anlamıştı ki, Efendimiz birini severken diğerinin hakkını da sonuna kadar gözetecektir. Kendisi de Hakk'a boyun eğmeli, Resulullah Efendimiz'i memnun edecek bir davranış üzere olmalıydı. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki, artık onu sadece hayırla, iyilikle yad edeceğim dedi. Hz. Aişe, Hz. Hatice'yi hiç görmemişti. Çünkü onun ahiret alemini şereflendirdiği tarihten 3 yıl sonra Peygamber Efendimizin hanımı olmuştu. Şu anda 7 tane kuması vardı. Bununla beraber en çok kıskançlık duyduğu kadın yıllarca evvel dünya hayatından çekilmiş olan ihtiyar bir hanımdı. Fahri'l-Enbiya ve Mürselin Efendimiz bazen bir koyun kesiyor parçalıyor. Hz. Hatice'nin arkadaşlarına, dostlarına göndermek suretiyle ona olan bağlılığını, mukaddes saygısını devam ettiriyordu. Devamlı olarak onun iyiliğinden bahsediyor, Allah'ım onu mağfiret buyur, onu bağışla diye dua ediyordu. Bu bağlılık onun ölümünden sonra böyle devam etmişti. Ahirette yine devam edecekti. Hz. Ayşe gençti, güzeldi, zeki ve anlayışlıydı. Hiç şüphesiz yaşayan hanımları arasında en sevileni oydu. Resulullah Efendimizin bu derece kendini sevdiğini adı gibi biliyordu. Fakat Hazreti Hatice hakkında bu sözleri söylediği zaman, Resulullah Efendimiz'i üzmüş, haksızlık ettiğini anlamıştı. Hayatının en acı, en üzüntülü yıllarını, düşünülebilecek en üstün bir fedakarlıkla, hudutsuz bir sevgi ve saygıyla yanında geçiren, en çok daraldığı zamanlarda daima yanı başında olan bütün servetini emrine tahsis eden hanımına karşı vefasızca bir davranış Resul-ü Efendimiz'den beklenmemeliydi. İnsana fedakarlığın en güzel örneklerini veren, ahde vefa etmeyeni münafıklığın alametini taşıyan bir kişi olarak tanıtan Efendimiz'den Hz. Hatice için ölüp gitmiştir demesi nasıl beklenirdi? Pek sıkıntılı geçen bir günde Cibril-i Emin gelmiş, cennette gürültü ve patırtının duyulmayacağı, sessiz, sakin, huzur dolu bir hayatın sürüleceği mükemmel bir sarayın Hazreti Hatice için hazırlandığını bildirmiş ve peygamberler İmam Efendimiz bu müjdeyi sıcağı sıcağına, değerli hanımına ulaştırmıştı. Bir başka gün yine vahiy meleği özel olarak Hz. Hatice'ye Allah'ın selamını getirmiş Ayrıca kendisinden de selam tebliğ etmesini Resulullah Efendimiz'den rica etmişti. Nebi Ekrem Aleyhisselam, 38 yıl süren evlilik hayatının 26 yılını sadece Hazreti Hatice ile birlikte yaşamış, onun sevgisine bir başka sevgi katmayı hatırından bile geçirmemişlerdi. Halbuki, Hazreti Hatice Resul-ü Efendimiz'den 15 yıl daha ileride bulunuyordu. Hazreti Ayşe'nin bu itirazını ve Peygamber Efendimiz'in verdiği cevabı halet uydumu? Bu konuşmalar onun yanında mı oldu yoksa o gittikten sonra mı? Bu soruların cevabını bilmiyoruz. Bildiğimiz varlık aleminin tek ve eşsiz efendisine onun sevgili hanımlarına karşı gönüllerde beslenecek hürmet ve muhabbetin karşılıksız kalmayacağı, yarın bütün hükümlerin tek ve yüce makamdan çıkacağı ceza ve hesap gününde sevenin sevdiğiyle beraber olacağı gerçeği. Bir gün Resulullah Efendimiz yanına aldığı birkaç arkadaşıyla birlikte hasta ziyaretine gitti. Adam erimiş, kuş kadar kalmıştı. Hastalık bir insanı bu derece hırpalardı. Geçmiş olsun denildi. Hal hatır soruldu ve Sultan-ı Enbiya Efendimiz söz arasında. Yaptığın bir dua var mıydı dedi. Evet ey Allah'ın peygamberi, dualarımda Allah'ım bana ahirette vereceğin azabı dünyada tattır. Ta ki orada azap görmeyeyim diye niyaz ediyorum. Bu dua, ahirete iman gücünden doğmaktaydı. Şayet, bir azap görecekse onu, bir gün mutlaka bitecek olan dünya hayatında görmeyi, ebedi olan ahiret hayatında rahat etmeyi, mesut olmayı istemişti. Ne var ki bu düşünce ve davranışa Resulullah Efendimiz'e sormadan, onun ne diyeceğini bilmeden sahip olmuş ve hata etmişti. Nitekim, Nebiler Serveri Efendimiz Sübhanallah sen buna tahammül edemezsin. Allah'ım bize dünyada iyi olanı ver, ahirette iyi olanı ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmez miydin diye mukabele etti. Bir müddet sonra Efendimiz ve arkadaşları oradan ayrıldılar. Onu bitkin ve mecasiz gözlerle beliren minnet duyguları uğurladı. Alemleri rahmet olan Efendimiz ona Allah'ın rahmetini getirmişlerdi. Yüce Mevla'nın mağfiretinin sonsuz, bağışının hudutsuz olduğunu anlatmış olarak gidiyorlardı. O giderken yatağından doğrulmaya güç yetiremez durumda olan hastanın dili de Rabbenâ atina fid dünya'' diye başlayan duayla Mevlasına niyaz etmeye başlamışlardı. Hadis kitapları adını bilmediğimiz bu zatın günden güne sıhhat ve afiyet bulduğunu kaydeder. Bir gün Medine çınar dalı gibi uzun boylu, güçlü kuvvetli bir adam geldi. Herkesi de sakalsızdı. Bıyıklarını burup uzatmışlardı. Nebi Ekrem Efendimiz onları görünce: "Yazıklar olsun! Kim emretti size böyle yapın?" diye. "Efendimiz emretti." dediler. ''Fakat benim Rabbim bana sakalımı koy vermemi ve bıyığımı kısaltmamı emir buyurdu.'' dediler. Adamlar Medine'deki durumu gözleriyle gördükleri zaman kendilerine verilen görevi yerine getirmenin imkansız olduğunu hemen anlamışlardı. Bunlar Kisra'nın emriyle Yemen valisi Bazan tarafından gönderilen adamlardı. ''Biz buraya peygamber olduğunu söyleyen bu adama nasihat etmek... Dinlemezse kellesini götürmek üzere geldik deme cesaretini kendilerinde bulamadılar. Resulullah Efendimiz etrafında pervane gibi dönen, saygısı ve sevgisi ölçüye sığmayacak bu kadar insan. Hay hay ne demek? Biz Kisra'ya minnet borcu olan kimseleriz. Bir değil, bin kelle feda olsun cevabıyla mukabel etmezlerdi. Böyle bir teklifte bulunmak, canını bile bile tehlike atmaktan başka bir işe yaramazdı. İşi, Efendiliğe vurmanın ötesinde yapılacak başka hiçbir şey yoktu. Bununla beraber geliş maksatlarını anlatmadan gitmek istemediler. Resulullah Efendimiz onları dinledi. Size cevabımı yarın veririm dedi. Adamlar misafir edildiler. Sabah olunca Fahri Alem Efendimiz onları davet etti. Bu gecenin 6 saati geçtikten sonra... 7. saatinde Kisra öldürülmüştür. Öldüren de oğlu Şireveyh'dir dedi. Adamlar şaşkına döndüler. Sen ne dediğini biliyor musun? Seni öldürmek bile bizim için bu haberi valimize götürmekten daha zor değildir. Bu sözünü yazıp valimize bildirelim mi? Evet bunu benim tarafımdan ona haber veriniz ve deyiniz ki benim dinim ve hakkaniyetim Kisra'nın hükmünün ulaştığı yerlere ulaşacak. Hatların Develerin gidebildiği yerlere kadar uzanacaktır. Valinize ayrıca şunları da söyleyin. Eğer Müslüman olursa onu bulunduğu yerde vali olarak bırakır. Kaminin melik yaparım. Adamlar gördükleri ikramla, aldıkları hediyelerle birlikte Medine'yi terk ettiler. Her ikisinin de gönüllerinde yer eden şey Resulullah Efendimizin her haliyle sevilmeye, sayılmaya layık bir insan olduğuydu. Emir Bazan iki adamının elleri boş halde döneceklerine ihtimal vermiyordu. Ama adamlar gönülleri fethedilmiş halde dönmüşlerdi. Ölü veya diri getirmek üzere gittikleri adamı methetmenin ötesinde hiçbir şey söylemiyorlardı. Bu arada resul Ekrem Efendimiz'den duyduklarını da birer birer anlattılar. Bu durumda yapılan toplantı bir müddet beklemenin münasip olduğu kararıyla neticelendi. Peygamber Efendimiz'in verdiği tarih tespit edildi. İran tarafından ne gibi haberlerin geleceği gözlenmeye başladı. Çok geçmedi. Yeni Kisra'nın elçisi geldi. Bir mektup getirmişti. Yeni Kisra babasını halka yaptığı zulümler sebebiyle bizzat kendisinin öldürdüğünü bildiriyordu. Mektupta Resulullah Efendimiz hakkında sert muamele yapılmamasını tavsiye ediyordu. Elçiden alınan bilgiler değerlendirildi ve Kisra'nın ölüm tarihi Resulullah Efendimizin verdiği tarihe tamamen uymaktaydı. Efendimiz onun ölümünü, öldürüldüğü gecenin sabahında kimin tarafından öldürüldüğünü de haber vermek suretiyle Nübüvete hakkında karar verecekler için mükemmel bir malzemeyi ortaya koymuş bulunuyordu. Emir Bazan hakperest bir adamdı. Medine'ye gönderdiği iki adamı tekrar huzuruna çağırdı. Mektubu Rabül Alemin efendimizi bir daha anlatmalarını istedi. Adamlar kısa bir müddet kalmalarına rağmen gördüklerini haber verdiler. Ondan daha vakarlı, yanındakilere ondan daha çok hürmet telkin eden bir kişi görmedik dediler. Büyüklenme nedir bilmiyor, halk arasında haktan biriymiş gibi yaşıyor dediler. Yanında koruyucu muhafızları var mıydı? Hayır, bazen bu kadar yetti, daha fazla işi uzatmada bir fayda yoktu. Ve hemen kararını verdi. Ben İslam dinini kabul ediyorum dedi. Biz de kabul ediyoruz ya emir. Bir iki demeden verilen bu karar Medine'ye ulaştırılacak ve Fahri Kâinat Efendimiz memnun olacaklardı. Aydınlığa Doğru programımızın 144. bölümünü dinlediniz.